Hasedin sebebi nedir? Neden bir insan haset eder, yani başka bir insanı kıskanır? Şöyle bir düşünelim. Onda şu vardı, ben de yok, değil mi? Veya benimkinden daha iyisi vardı. Artık bu eşya olabilir, bina olabilir, ailesi olabilir. Ya çok iyi bir hanımı var, çok iyi bir kocası var veya evladı var veya çok başarılı. O insanda olmayan veya yeterince olmayan diyelim bir şey olsun. Ne demek istiyor? Allahu Teala'nın taksimine razı olmuyor. Allah-u Teala'nın taksimi nedir? Kendisi vermiyor mu? Âmenna ve saddakna. Bir filin rızkını, bir karıncanın rızkını veren Zat Celle Celaluhu. Tüm rızıklara kefil mi? Evet. Demek ki Allahu Teala'nın adaletine veya taksimine razı olmuyor. İşte bu en büyük felaketlerden bir tanesidir. Aslında böyle demese de manen diyor ki, ''Ya Rabbi bunu neden ona verdin?'' Neden bana böyle yaptın? Haşa, haksızlık yaptın tarafına kadar gidiyor. Haset, ilahi taksime razı olmamak dedik. Bu da Allah'ın iradesine karşı, Allah korusun yine, büyük bir cürettir. Halbuki bir baksak hepimize o kadar ayrı ayrı lütuflarda bulunmuş ki. Şimdi gözümüz var, kulağımız var. Yiyoruz, içiyoruz değil mi? Çok ortak nimetlerimiz var kullandığımız. Bende olan onda da var, ondaki onda var. Bazen de her birimize ayrı ayrı lütuflar verilmiş. Mesela kiminin hafıza kuvveti çok ilerdedir. Bugün bakıyoruz 5 yaşında, 4 yaşında da e, hatta hafız olan yavrularımız var. Bu diyelim 100 kişiden, 100 tane evladımızdan birinde veya ikisinde böyle bir özellik var. Bu şu anlama mı geliyor? %98 gereksiz mi? Hayır. Bakıyoruz bu 100 talep eden 3-4 tanesi aynı zamanda çok çok efendim erişilmesi mümkün olmayan başka bir hasreti var. Efendim bilmem kaçı çok dürüst çocuklar. bilmem kaçı şöyle. Yani baktığınız zaman herkesin ayrı ayrı özelliği var. Yeri gelmişken söyleyelim hazır kıskançlık ve hasetten de bahsediyoruz. Çocuklarımız başarılı veya başarısız olduklarında o onların akıllı veya akılsız oldukları anlamına da gelmiyor maalesef çocuklarımız için öyle örnekler veriyoruz ki teyzenin kızı bak buraya geldi şöyle oldu sen niye böylesin üst kattaki bilmem ne komşunun efendim oğlu şu başarıları kazanmış şöyle bir meslek sahibi olmuş sen niye olamadın diye örnekler veriyoruz tek tip insan olacak zannediyoruz halbuki bu değil Şuna sevimiyoruz ama, yani benim oğlum evet matematikte başarısız oldu veya benim istediğim mesleğe şu an sahip değil, kazanamadı sınavı ama çok dürüst bir evladım var, çok namuslu, çok açık sözlü, güvenebileceğim sözünün eri bir kızım var gibi. Nedense bunları pek örnek olarak söylemiyoruz hep, dünya başarıları ve diplomadan bahsediyoruz. Her insana verilen ayrı nimetler vardır. Her insan böyle bir kendince bunu göremese de karşıdaki insan görür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sakın haset etmeyiniz. Zira haset ateşin odunu yediği gibi sevapları, iyilikleri yer bitirir. Hırs ve haset bütün günahların aynı zamanda kaynağı. Şu örneğe bakar mısınız az önceki hadis-i şerife? Ateş örneği vermiş ya, nasıl odunu yiyor, kül haline çeviriyor. Şunu yaptım, bunu yaptım, şöyle sadaka verdim, buna bir iyilik yaptım, bunu evlendirdim. Ama bir bakıyoruz, hepsi tarumar olmuş. Allah korusun. Yine buyruluyor ki, üç şey var. Bütün günahların kaynağı, üç şey. Nedir o? Bir, iblisi Adem aleyhisselama. Secde et emrine muhalefet eden, ettirmeyen ona kibiri. Birinci günah. İki, Adem aleyhisselamı cennette o yasaklanan ağaç vardı ya, yemeğe sevk eden o hırs. Ve üç, Adem aleyhisselamın yine oğlu Kabil'in kardeşi Habil'i öldürmesine sebep olan duygu haset. Bu hadisi şerifte de bu üçü açıklanıyor. Neydi bunlar? Bütün günahların kaynağı. Kibir, hırz ve haset. Gerçekten de öyle. Cinayetler ilk cinayet yeryüzünde Habil'in öldürülmesiyle olmuştu. Arkadaşlar, Mevlana Kudüs-i Mesnevisinde çok güzel bu tam konuşmaya çalıştığımız mevzuyla ilgili bir bölüm var. Diyor ki insanın asıl hüviyeti dilinin altında gizlidir. Şu dil insanın iç aleminin sergisidir. Bir rüzgar perdeyi kaldırınca evin içerisi görünür. Yani tanımadığınız bir kimse durum icabı bir iki söz söyleyince ruhunu örtmüş olan perde açılır da onun iç yüzü gönül alemi aşikar olur. Ve onun nasıl bir şahsiyet ve karakter sahibi olduğu sergilenir. O gönül alemi inciyle mi yoksa buğdayla mı dolu? Orası gönle ferahlık bahşeden bir gülistan mı? Yoksa sadece bir enkaz mezbeleliği mi? Orası bir mücevher hazinesi mi? Yoksa yılan ve akrep yuvası mı meydana çıkar? Ne güzel anlatmış. Bir rüzgar geldi, pencere açıldı dışarıdan artık görünüyor her şey. O ana kadar göremiyoruz ama içeride ne var? Aa yukarıda avize varmış, perdenin arkasında işte şöyle bir çiçek varmış falan filan. Onun gibi bir insanla konuşurken o rüzgar ne olsun? Sinirleneceği bir atmosfer olsun. Tartışıyorsunuz. O zaman diyor belli olur. O ana kadar böyle halim selim bir insandı ama bir baktınız Allah Allah bu sözler, bu hal ve hareketler bundan mı geliyor? Hiç yakıştıramadım dediniz. O zaman diyor anlarsın. Karakter sahibi mi yoksa karaktersizin biri mi anlaşılır. Sonra şöyle bitiriyor. Ey bu dünyaya ram olan, iç dünyasını ziyan eden gafil. Bilmiyorsun ki ölüm gününde bu duyguların hiçbirini düşünemezsin. O anda hasetlikten vazgeçsen bile bir işe yaramaz. Mezarda bu gözlere ancak toprak dolar. Ancak sen temiz bir ruha sahipsen, Gönlün sana yoldaş olur. Onun için kendine bir bak. Sana emanet edilen cevheri, yani ölümsüz ruhun cevherini elde etmeye çalışsana. Onun için fazilet sahibi olmaya gayret edip, hasetten uzak dursana. Şunu iyi bil ki, gösterişli, güzel, iyi bir yüz, kötü huyla bir araya gelirse bir değer ifade etmez. Yani kötü bir iç dünya yapmacık hareketlerle saklanamaz. Ne güzel anlatmış. Bugün başkasını kıskanıyor olmamızın ve bundan sonra başımıza gelenlerin çoğu da dilimiz yolu ile oluyor. Nasıl hadiste anlatıldı? Kibir, hırs ve haset. İnsan içinde bunu gizleyemiyor. Günün birinde mutlaka diline dedikoduyla bu sirayet ediyor maalesef. Biz de inşallah Mevlana Kuddisesi ruhunun anlattığı o ikinci örnekten olmayalım da birinci örnekten olalım. Yani o perde de gelse, içeridekiler görünse de hiç sıkıntı olmayan her şeyin Allah'ın izniyle dört dörtlük olduğu bir yüreğe sahip oluruz. Sinirlensek de doğruyu, zorda olsak da tehdit altında da olsak doğruyu söylemekten vazgeçmeyen kullardan oluruz. Biz bir yolcuyuz. Yolumuz belli. Yani gideceğimiz yerde belli. Yola koyulup yolda olmak gerek. Oyalanmak, yolu uzatmak anlamsız. Zaten unutup yoldan çıkmak ayrı bir felaket. Vaktin, her şeyin bir sınırı var. Ve o vakit dolmadan gideceğimiz yere varmak gerekiyor. Yol kenarında bizi oyalayıp duran bunca nimetin, Alışveriş mağazalarının, giyim kuşamın, daha iyi mobilyaların, daha iyi bir yaşam alanının her şeyin en güzeli aslında yolun sonunda bizi bekliyor. Gerçek dostlarla, ahbaplarla sohbetler bizi bekliyor orada. Buradaki gibi arkanıza döndüğünüz zaman acaba üç saniye sonra benim hakkımda dedikodu yapacaklar mı derdiniz yok orada. Efendim gasp yok. Çırtkanlık yok. Bu yolda maksadı unutturacak, geri bıraktıracak, şu yolumuzu uzatacak her şey boş ve anlamsız, yani gereksiz. Bunun içine her şeyi koyabilirsiniz. Allahu Teala'nın dininde yer almayan, dünyamıza ve ahiretimize fayda vermeyen her şey bunun içerisindedir. Boş işleri bırakıp Yol bilenlerin kervanına katılıp yol almak lazım. Yoksa yol bitmeden ömür bitecek. Bu dünyaya biz Allah'a kulluk edelim diye gönderildik. Fakat bazen bunu bile ihmal ettiğimiz, boş işlerden dolayı unuttuğumuz çoğu zaman oluyor. Kardeşlerim, boş şeyler hayatımızın içindeki bir tümör gibidir. Bugün bu röntgende görüldüğü gibi dışarıdan görünmesi oldukça kolay ama yaşayan insan tarafından belirlenmesi maalesef zor olan bir şeydir. Çünkü kişiden kişiye değişir. Artık günümüzde boş zamanlarında ne yapıyorsun sorusuna cevap arandığı bir zamanda yaşıyoruz. Müslümanın boş bir zamanı olmaz. Müslümanın zamansız zannettiği ve öldürdüğü zamanlar. Boşa geçirdiği zamanlar olur sadece, boş zaman diye bir şey yoktur. Hasılı, bugün gereksiz kitaplardan, gereksiz ve hiçbir şekilde insanın hem dünyasına faydası olmayan, ne ilim, fen yönünden, ne bir tefekkür yönünden, ne ahireti hatırlatan, hiçbir şey ihtiva etmeden, boşu boşuna, yarım saat, bir saat izlediğimiz her şeyin de hesabını vereceğiz. O yüzden bu boş şeylerle ne kadar uğraşırsak üzerimizdeki sıkıntılar da bir o kadar artacak.